Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Fatıma binti Hüseyin radıyallahu anhâ. Allah Resulü'nün torunu Hazreti Hüseyin ile Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ın kızı Ümmü İshak'ın çocukları olarak hicretin 40. yılında dünyaya gelen Fatıma babası tarafından evlilik çağına gelince Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın oğlu Hasan ile Medine'de evlendirildi. Bu evlilikten Fatıma'nın Abdullah, İbrahim, Hasan, Zeynep ve Mekülsum isimlerinde 5 çocuğu oldu. 10 Muharrem 61 yılında vuku bulan Kerbela hadisesinde Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesi sırasında Fatıma da kocasıyla birlikte bulunuyordu. Fatıma binti Hüseyin radıyallahu anha Kerbela'da güneşin bulutlar arasından kaybolup gittiğine şahit olmuştu. Babası Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın başı kesilirken Belki de bir insanın görüp görebileceği En büyük hüznü yaşıyordu Fatıma'nın gözleri Allah Resulü'nün nesli Susuz bırakılmışken Onun çatlamış dudakları Allah'a sığınıyordu Haşimilerden esir alınan 12 kişi Ubedullah bin Ziyad tarafından Önce Kufe'ye Ardından Şam'a Yezid bin Muaviye'nin yanına götürüldüler Yezid Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve kendilerine iyi davrandı. Kısa bir müddet sonra da onları Medine'ye gönderdi. <Gülüyor> Fatıma, hicretin 97. yılında kocasının ölümünden sonra evlenmemeye yemin ederek bir yıl yas tuttu. Medine valisi Ömer bin Abdülaziz kendisiyle evlenmek için halife Velid bin Abdülmelik'e mektup yazarak izin istediyse de halifeden cevap gelinceye kadar Hazreti Osman radiyallahu anh'ın torunu olan ve yakışıklılığı sebebiyle mutraf lakabıyla tanınan Abdullah bin Amr bir milyon dirhem gibi yüksek bir mehir vererek onunla evlendi. Rivayete göre Hazreti Hasan radıyallahu an vefat etmeden önce Fatıma'dan özellikle Abdullah bin Amr ile evlenmemesini istemiş ve bu konuda kendisinden söz almıştı. Fatıma'nın bu evlilikten Kasım, çok güzel olduğu için Dibaç, lakabıyla anılan Muhammed ve Rukiye adlı çocukları doğdu. Abdullah'ın ölümünden sonra da Medine valisi Abdurrahman bin Dahak bin Kays el-Fihri onunla evlenmek istedi. Fatıma bu teklifi kabul etmeyince vali onun büyük oğlu Abdullah'ı içki cezasına çarptırmakla tehdit etti. Fatıma'nın durumu Halife Yezid bin Abdülmelik'e bildirmesi üzerine vali görevinden azledildi. Daha sonra Abdullah bin Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu ile evlendi. Bu evlilikten de Emine adlı kızı dünyaya geldi. Fatıma binti Hüseyin radıyallahu anha, kızı Rukiye ile evli olan Hişan bin Abdülmelik'in hilafeti zamanında Kahire'de vefat etti. Güzelliği kadar dindarlığıyla da tanınan ve şairlik tarafı da olduğu bilinen Fatıma binti Hüseyin'in, babası Hz. Hüseyin radıyallahu anh ile kocası Hasan hakkında şiirler yazdığı nakledilmektedir. Ayrıca babasından kardeşi Zeynel Abidin bin Ali, halası Zeynep binti Ali, Hazreti Ayşe, İbni Abbas ve Esma binti Ümeyis, Allah onlardan razı olsun, onlardan hadis rivayet etmiştir. Hazreti Fatıma annemiz ile, Bilal-i Habeşi radiyallahu anh'dan ve Esma binti Ümeys'ten olan rivayetleri Mürsel'dir. Kendisinden oğulları Abdullah, İbrahim, Hasan, kızı Ümmü Cafer ile, Ayşe bin Talha, Züheyr bin Muaviye ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Rivayetleri Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace'nin sünenleriyle Nesai'nin müsned Ali adlı eserinde yer almaktadır. Salatü selam, alemlerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine,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 Mustafa Aygül